Evli bir erkeğin, eşinin rızasıyla ikinci bir hanımla evlenmesi acaba caiz midir? Evet. Kardeşler. Yani İslam'da birden çok evlilik caiz. Dörde kadar sınırlanmıştır. Ancak bunların şartları tabii var. Adil olmak, eşler arasında dengeli davranmak vesaire gibi şeyler var ve ayet-i kerimenin devamında fevahideh diye bir tavsiyede bulunulmuş. Yani bir taneyle yetinmek tavsiyesi var. Bir kişi hanımı razı, mevzuat da ona uygun ise efendim başka bir evlilik yaptığı takdirde buna hayır olmaz diyemeyiz. Ancak işin razı olması halinde ne olacak mesela o hanımefendiyle izdivaç durumunda resmi nikah kimin üzerinde olacak? Ee, yeni evleneceği hanımefendi üzerinde olunca eski hanımın durumu ne olacak? Resmiyette boş kabul edilecek hı hı. yani eşi olmamış olacak böyle bir sıkıntı var. Ee, peki sağlık hizmetleri bir takım hizmetler nasıl yürüyecek? Ee, bu noktalara iyi düşünmek lazım yani. Öyle bir ülke düşünün ki 2-3-4 evlilikte herhangi bir sıkıntı oluşturmuyorsa kişiler tercihlerini bu yönde yapabilirler. Ama böyle ikinci evliliklerdeki mevzuat müsait değilse o zaman sıkıntılar meydana geliyor. Belki bazen yalan söylemek gerekebiliyor. Kişi yanlışlıklara sevk edebiliyor. Bu noktaları iyi düşünmek lazım. Ha, i̇kinci bir izdivaç caizim, evet, caiz mi? Evet çaiz ama e, bu konuda e, etrafında yapılan işi uygun mütalaa edebilmesi lazım. Yani bu ikinci evliliği yaptı ama normal olmalıydı. Zaten e, yeni bir hanımefendi alması gerekiyordu gibi çevrenizde e, görüşler serdediliyorsa bunda bir problem olmaz. Ha işiniz de bundan razı. Müslüman cemaat de bu yapılan işlemin yanlış olmadığında ittifak halindeyse zaten problem teşkil etmiyor. Bu noktada yani sual sormaya bile gerek yok. Ancak ben eşin rızasıyla ikinci evlilik sorusunu çok iyi niyetli görmedim. Hmm. Bu sorular bize bu tarzda geliyor. Bu yanlış uygulamalar sevk edebilir kişileri. Yani eşi razı ederek zorla, onu mecbur ederek, bir takım sıkıntılara, tercihlere yönlendirerek. Yani yoksa seni de boşarım Evet gibi. buna Ecbari razı olmancazı. olursan ne ala olmazsan böyle gibi razı ettiğini zannederek başka bir izdivaç yapacaksa buna razı olmak çok da kolay değil. O noktada yani kalben müsterih olabilmek lazım. İkinci bir evliliğin yapılmasını gerektiren bir halin ortaya çıkması lazım. Bir zaruret olabilmeli. E, o noktada insanlar da evet bu yapılan işlem e, doğrudur, e, doğru yapılmıştır gibi etrafınızdan da olaya müsbet bakılabilmelidir. Hı hı. Bu noktalara dikkat etmek lazım. Evet.